Zor günlerin adamı sadık insan bir. Murat Müslihan. İnsanlar peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem inkar ederken, o peygamberimize iman etti. İnsanlar peygamberimizi yalnız bırakırken, o canıyla, malıyla destek çıktı. İnsanlar peygamberimizi yalanlarken, o içtenlikle tasdik etti. Kimdir bu değerli insan diye aklınıza gelebilir. O, peygamberimizin hicret ve mağar arkadaşı Ebubekir'dir radiyallahu anh. Ebubekir radiyallahu anh kimdir? Abdullah bin Osman bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Mürre et-Teymi Ebubekir es-Sıddık'tır. Babası Ebu Kuhaf lakabıyla bilinen Osman bin Amr'dır radiyallahu anh. Mekke'nin fethedilmesinden sonra iman etmiştir. Annesi Ümmü'l-Hayr lakabıyla bilinen Esma'dır radiyallahu anha. Davetin ilk yıllarında iman etmiştir. Fazileti Ebu Bekir'in radiyallahu fazileti hakkında birçok hadis vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beni Ebu Bekir'in malının faydalandırdığı kadar hiç kimsenin malı faydalandırmamıştır. Bir dost edinmiş olsaydım mutlaka Ebu Bekir'i edinirdim. Lakin arkadaşınız Halilullah'tır. Allah'ın dostudur. Buhari, Müslim. Allah ve müminler Ebu Bekir'den başkasına razı olmazlar. Müslim. Benden sonra şu iki zata uyunuz. Ebu Bekir ve Ömer'e. Tirmizi. Bir gün peygamberimize erkeklerin içerisinden en çok kimi sevdiği soruldu. O da Ebu Bekir diye cevap verdi. Buhari. Cahiliye dönemi. Ebu Bekir radıyallahu an cahiliye döneminde de kişilik sahibi ve insanlar tarafından sevilen birisiydi. Cahiliyenin kötü davranışlarından uzak, ahlaklı bir tüccardı. Bunun en güzel delili Habeşistan'a hicret etmek istediğinde İbn-i ile aralarında geçen diyalogdur. Ebu Bekir Habeşistan'a hicret etmek istediği sırada İbn-i onu görür. Nereye gidiyorsun ya Ebu Bekir diye sorar. Ebu Bekir Kalmim beni memleketinden çıkardı. Yeryüzünde dolaşıp Rabbime ibadet etmek istiyorum.'' dedi. i̇bn Da'ane, ''Ey Ebu Bekir, senin gibi bir insan memleketini terk etmez ve terk etmeye zorlanmaz. Sen fakire yardım eder, akrabalarla iyi ilişkilerde bulunursun, yetime sahip çıkar, misafire ikram edersin.'' diyerek onun faziletlerini sayar. Cahiliyesi böyle olanın İslam'ının nasıl olacağı zaten bellidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İslam'da en hayırlılarınız cahiliyede en hayırlı olanlarınızdır. Şayet İslam'da fıkıh anlayış sahibi olurlarsa müslim, Müslüman oluşu. Ebubekir radıyallahu an cahiliye döneminde de peygamberimizin samimi arkadaşıydı. Bir gün Ebu Bekir Yemen tarafına ticarete gitmişti. Döndüğünde insanlardan arkadaşı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik iddiasında bulunduğunu duydu. Vakit kaybetmeden direkt peygamberimizin yanına gidip meselenin ne olduğunu sorup öğrendi. Peygamber ona İslam'ı anlatıp davet etti. Ebu Bekir peygamberi dinledikten hemen sonra iman etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun daveti kabul edişi hakkında şöyle der. Kime davet yaptıysam biraz düşündü, Ebu Bekir ise hiç düşünmeden kabul etti. Tirmizi, İslam dini insanın fıtratına hitap eden bir dindir. Bu yüzden fıtratı bozulmamış olan insanların hidayeti kabul etmesi kolaydır. Ebu Bekir'in radiyallahu anh hiç düşünmeden Peygamberimizin davetini kabul etmesi, hem Peygamberimize olan güveninden onun yalan söylemeyeceğini bildiğinden hem de fıtratının temiz oluşundandır. Burada iki şey dikkatimizi çekmektedir. İlki, davetçinin el-emin olması. Şüphesiz hayır hayrı, şer de şerri çeker. El-emin olan davetçiler, cahiliye toplumunda yaşayan ahlak ve erdem sahibi insanları çekerler. Bu da İslam daveti açısından kazançtır. Davetin başladığı yerlerde, gerişi güzel belirlenen kişilerden ziyade, cahiliyesinde güzel ahlakı ve güvenirliliği ile öne çıkan Müslümanların davet çalışmalarında aktif olmaları gerekir. Çünkü bunun davete katkısı daha fazladır. Ebu Bekir radıyallahu an bunun için güzel bir örnektir. İkincisi, davetçilerin zamanlarını güzel değerlendirmeleri ve fıtratı bozulmamış akıl sahibi insanlarla işe başlamalarının gerekliliği. Hem Allah Resulünün hem de Ebubekir'in radyallahu an davetinde buna şahit oluyoruz. Her ikisi de ilk başta herkesi değil de temiz fıtrat sahiplerini İslam'a davet etmişler. Allah'a daveti. Ebubekir radyallahu an iman ettikten hemen sonra davet yükünü omuzlayıp insanları İslam dinine davet etmiştir. Birçok sahabe onun aracılığıyla Müslüman olmuştur. Bunların içerisinde cennetle müjdelenen Osman bin Affan, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Av, Zubeyir bin Avvam ve Talha bin Ubeydullah radıyallahu anhum gibi sahabeler de vardır. Davet Mekke'de yayılmaya başlayınca beraberinde eziyetler de artmaya başlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, Birçok sahabe müşriklerden eziyet görüyordu. Özellikle açıktan davet yapan ve baskılara rağmen taviz vermeyen sahabeler daha fazla eziyet çekiyordu. Ebu Bekir de radiyallahu an bunlardan biriydi. Bir gün açıktan davet yapmaya başladığı sırada müşrikler tarafından çok kötü bir şekilde dövülüp eziyet görmüştür. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor. Peygamberin ashabı bir araya gelmişti. Ebu Bekir, peygambere halka açıktan İslam'a davet etmek için ısrar etti. Peygamber, sayımız azdır dedi. Ama Ebu Bekir ısrarında devam etti. Nihayet peygamber çıktı. Ashabıdan mescidin çeşitli yerlerine dağılarak, yakınlarının aralarına katıldılar. Bu sırada Ebu Bekir ayağa kalkarak halka bir hutbe okudu. Peygamber de oturmuş onu dinliyordu. Bunun üzerine müşrikler, Ebu Bekir'e ve diğer Müslümanlara saldırıp dövdüler. Ebu Bekir'i o kadar çok dövmüşlerdi ki sonunda baygın düştü. Bu sırada Utbe bin Rebia gelip ayakkabılarıyla yüzüne vurmaya başladı. Sonra karnına sıçradı. Öyle ki Ebu Bekir'in yüzü tanınmayacak hale gelmişti. Bunu duyan Teymoğulları koşarak gelip müşrikleri uzaklaştırdılar. Ebu Bekir'i bir elbiseye sararak evine götürdüler.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 Azarlayıp oradan ayrıldılar. Annesi Ümmülhayr'a da ona bir şeyler yedirmeye çalış dediler. Ümmülhayr, Ebu Bekir'le baş başa kaldığında ona bir şeyler yiyip içmesi hususunda çok ısrar etti. Ebu Bekir ise devamlı olarak ''Peygamber ne durumda?'' diye soruyordu. Annesi ''Vallahi benim arkadaşın hakkında bir bilgim yok.'' dedi. Ebu Bekir ''O halde Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git. Peygamber'e ondan sor.'' dedi. O da Ümmü Cemil'e geldi ve dedi ki, Ebu Bekir senden Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem durumunu soruyor. Ümmü Cemil, ben ne Ebu Bekir'i ne de Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanırım. Eğer istersen seninle beraber oğluna gidelim dedi. Ebu Bekir'in annesi bu teklif hemen kabul edince, Ümmü Cemil onunla beraber Ebu Bekir'e geldi. Onu ölüm derecesinde ağır hasta olarak görünce, ''Allah'a yemin ederim ki, sana bu yara ve bereleri açan bir kavim, kesinlikle fısk ve küfür ehlidir. Ümit ederim ki, Allah senin için onlardan intikam alsın.'' dedi. Ebu Bekir, ''Peygamber nasıl?'' diye sordu. Ümmü Cemil, ''Annen burada.'' deyince Ebu Bekir, ''Annemden çekinme, ondan bir zarar gelmez.'' dedi. Ümmü Cemil, ''Peygamberin durumu iyidir.'' dedi. Ebu Bekir, ''O şimdi nerede?'' diye sordu. Ümmü Cemil, Erkan bin Erkam'ın evindedir.'' dedi. Ebu Bekir, ''Allah'a yemin olsun ki, peygamberi görmedikçe yemek yemeyeceğim, su içmeyeceğim.'' dedi. Onlar ortalık sakinleşinceye kadar beklediler. Sonra Ebu Bekir'i aralarına alarak peygambere götürdüler. Ebu Bekir, peygamberi görünce hemen onun boynuna sarıldı ve öpmeye başladı. Oradaki Müslümanlar da Ebu Bekir'e sarılıp onu öpmeye başladılar.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 Sonra Ümmü'l-Hayr'ı İslam'a davet etti. Ümmü'l-Hayr'da Müslüman oldu. El-Bidaye ve Nihaye Bu kıssadan kendimize şu dersleri çıkarabiliriz. 1- Tevhide öğrendikten sonra Müslümanın temel görevlerinden bir tanesi, güç nispetinde tevhide davet etmektir. Ebu Bekir'in radiyallahu iman ettikten hemen sonra davete başlaması da bundandır. Davet, İslam toplumunun temel özelliklerinden bir tanesidir. Allah subhanehu ve Teala, Peygamberimize vahyi indirdikten hemen sonra bununla insanları uyarmasını istemiştir. Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliğe emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet İnsan bir davaya gönül verdiğinde bu genelde iki şekilde olur. Yakînen inanma ve meseleyi fık etme. Böylesi insanlar yerlerinde duramazlar. Zihinlerinde yer eden, kalplerinde yakîn ile kenetlenen bu hayra insanları da davet etmek isterler. Sathi, yüzeysel inanma. İnsanın derinlemesine fık etmediği ve yakîn seviyesinde olmayan bilgi onu harekete geçirmez. Özelde Ebu Bekir radıyallahu an genelde tüm sahabenin İslam uğrunda fedakarlıklarının temelinde akidelerinde yakin üzere olmalarıydı. Bu durumda her Müslümanın yakinini sorgulaması, onu elde etmek için çabalaması gerekir. 2- Müşrikler İslam davetinden rahatsız olurlar. Davet açıktan yapılmaya başlandığında müşrikler bunu durdurmak için bütün imkanlarını kullanırlar. Bazen sözlü, Bazen de fiili olarak eziyet ederek davetin önüne set çekmeye çalışırlar. Aksi takdirde kendi çıkarlarının, kendi menfaatlerinin tehlikeye gireceğini düşünürler. Ebu Bekir radiyallahu anh, insanlar tarafından sevilen ve sayılan biri olmasına rağmen açıktan davet yaptığında ona saldırıp durdurmaya çalıştılar. Müşriklerin çıkarları tehlikeye girdiğinde sevdikleri ve saydıkları insanları dahi tanımazlar. Eğer bugün yaptığımız davetten müşrikler rahatsız olmuyorsa veya bunu durdurmak için bir şeyler yapmıyorlarsa, bu bizim davetimizle peygamberin ve sahabesinin yaptığı davetin aynı olmadığını gösterir. Şayet davet aynı olsaydı tepkiler de aynı olacaktı. Çünkü yeryüzünde var olmuş tüm tevhid önderleri davetlerini müşrik toplumlara duyurduklarında aynı durumla karşılaştılar. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: And olsun ki Allah'a kulluk edin demesi için Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbiriyle çekişen iki zümre olu verdiler. Neml suresi 45. ayet. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. En'am Suresi 112. Ayet 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sahabesi arasında son derece kuvvetli bir sevgi bağı vardı. Sahabe peygamberi canından, malından ve ailesinden daha çok seviyordu. Bu sevgi, onların her zaman ilk olarak Resulullah'ı düşünmelerine, hiç çekinmeden kendilerini, Resulullah'a siper etmelerine, Resulullah için kendi canlarını tehlikeye atmaya sevk ediyordu. Ebu Bekir'in radiyallahu anh o kadar eziyet çekmesine rağmen, kendine geldiğinde ilk olarak peygamberi sorması da bu sevgiye işaret eder. Resulullah'ın iyi olduğunu duymadan bir şey yiyip içmemiş, Allah Resulü'nün iyi olduğunu duyması da ona yetmemiş, hasta yatağından kalkıp onun iyi olduğunu kendi gözleriyle görmek istemiştir. Bu Ebubekir'in peygamberi ne kadar çok sevdiğini gösteren bir örnektir. Bu sevginin bir nedeni de Allah Resulü'nün peygamberliğiydi. Bir başka nedeni ise öncülerin İslam davasını olan hizmetleriydi. Aynı ahlakın Resulullah'ın vefatından sonra Ebubekir, Ömer gibi seçkin sahabelerin radıyallahu anhum içinde de devam ettiğine görüyoruz. Bu adanmışlık ve diğer gamlık ahlakıdır. Kişinin hayatını davasına göre tanzim etmesi, davasının selametine göre tercihlerini belirlemesidir. Bir şahıs veya öncünün İslam davasına faydası daha fazlaysa, Müslüman hiç çekinmeden onu kendine tercih etmeli, bu konuda gösterilmesi gereken fedakarlığı göstermelidir. Kişi bunu inanmışlığı ve adanmışlığı oranında yerine getirir. 4- Ebu Bekir radıyallahu an o yaralı haldeyken dahi tebliği, daveti düşünüyor. Annesinin hidayet bulması için peygamberimizden ona dua etmesini ve tebliğ yapmasını istiyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Müslüman için ilk sırada her zaman tevhid olması gerekir. Fırsat bulduğu her durumu güzelce değerlendirip davet yapmalıdır. Peygamber önce Allah'a dua ediyor, ardından tebliğ yapıyor. Davette, veya herhangi bir işte başarıyı elde edebilmek için Allah'ın yardım etmesi gerekir. Allah subhanehu ve Teala yardım etmeden zahiri sebepler her ne kadar yerine gelse de başarı elde edilemez. Bu nedenle başarıyı elde etmek istediğimiz her işin başında Allah'a dua ederek ondan yardım istememiz gerekir. Şuayb aleyhisselam şöyle der. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. Hud Suresi 88. Ayet 5. Ümmü Cemil'in radiyallahu anha gizliliğe gösterdiği önem Gizlilik, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabını eğittiği temel ahlaklardandır. Ümmü Cemil'in Ebu Bekir'in annesine karşı gösterdiği tavır bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Enes'in radiyallahu an annesine karşı gösterdiği şu tavırda bizim için güzel bir örnektir. Enes radiyallahu an anlatır. Ben çocuklarla oynarken Resulullah yanıma geldi ve bize selam verdi. Ardından beni bir işi için gönderdi. Bundan dolayı annemin yanına geç gittim. Eve döndüğümde annem niye geciktin diye sordu ben de Resulullah beni bir işe gönderdi dedim. Annem Resulullah'ın işi neymiş diye sordu. Dedim ki bu sırdır. Bunun üzerine annem sakın Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme dedi. Buhari, Müslim. Ali ile Ebu Zer radıyallahu anhum arasında geçen ve Ali'nin gösterdiği tutumda bize Allah Resulü'nün sahabesini bu ahlak üzerine eğittiğini gösterir. Ebu Zer radıyallahu an Müslüman olmak kısasını şöyle anlatır. Sonra Mekke'ye yöneldim. Mescidi Haram'a geldim fakat ben Resulullah'ı tanımıyordum. Onu başkasına sormak da istemiyordum. Zemzem suyu içiyordum ve mescitte bulunuyordum. Ebu Zer devamla der ki, bu sırada yanıma Ali uğradı ve, şu adam gariptir sanırım dedi. Ben de, evet garibim dedim. Ali, öyleyse bizim eve buyur dedi. Ebu Zer dedi ki, Ali ile beraber gittim. O bana bir şey sormadı, ben de ona haber vermedim. Sabahlayınca Resulullah'ı sormak için kuşluk vakti mescide gittim. Fakat kimse bana ona dair bir şey bildirmedi. Yine bana Ali uğradı ve, ''Bu adam için evine gitmesini bileceği zaman gelmedi mi?'' dedi. Ben de, ''Hayır.'' dedim. Ali, ''Benimle gel.'' dedi. Ve devamla, ''Burada işin ne? Seni bu şehre getiren nedir?'' dedi. Ben de kendisine, ''Gizli tutarsan sana anlatırım.'' dedim. Ali, ''Muhakkak ki söylediğini yaparım.'' dedi. Ebu Zer, bana burada kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bir kimsenin çıktığı haberi ulaştı. Bunun için kendisiyle görüşmek için kardeşimi gönderdim. Sadra şifa vermeyen bir malumatla döndü geldi. Ben de kendim görüşmeyi istedim. Ali, ''Sen yolunu buldun. Ben ona gidiyorum. Beni takip et. Girdiğim yere gir. Eğer ben senin için tehlikeli birisini görürsem, ayakkabımı düzeltiyormuş gibi yapar, duvara yönelirim. Sen durma yürü.'' dedi. O yürüdü, ben de yürüdüm. Sonunda peygamberin yanına girdim. Buhari. Ümmü Cemil, Ali ve Enes'in radyallahu anhum tavırlarından anladığımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı, kadın, genç, çocuk ayrımı yapmadan tüm asabını bu ahlak üzere eğitmiştir. Özellikle teknolojinin gizlilik ve mahremiyeti hedef aldığı bir çağda Müslümanların bu nebevi eğitimi ihmal etmemeleri gerekir. Köleleri azat etmesi. Ebubekir radıyallahu an mal mülk sahibi birisiydi. İman ettikten sonra malını, mülkünü İslam için, Müslümanlar için harcamaya başlamıştı. Başta Bilal radıyallahu an olmak üzere efendileri tarafından eziyet gören birçok Müslüman köleyi kendi imkanlarıyla azat etmiştir. Bilal'i azat etme kıssası, kısaca şöyle gerçekleşmişti. Bilal radıyallahu an Müslüman olduktan sonra efendisi Ümeyye bin Halef ve diğer müşrikler tarafından eziyet görmeye başladı. Ümeyye bin Halef onu yoruluncaya kadar döverdi. Öyle sıcaklığında onu Arabistan'ın yakıcı sıcağı altında yere yatırır, üzerine taşlar koyardı. Lata ve Uzza'ya iman etmesini ve Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmesini ondan ister, aksi takdirde bu şekilde kendisine eziyet etmeye devam edeceğini söylerdi. O her bunu söylediğinde Bilal radiyallahu ansa, ''Ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir'' derdi. Bilal böyle dedikçe o daha fazla öfkelenir ve daha fazla eziyet ederdi. Yorulduktan sonra taşların altında kalarak bitkin düşen Bilal'in boynuna birip takar ve ipin ucunu çocukların eline verirdi. Çocuklar onu Mekke sokaklarında dolaştırır, onunla alay ederlerdi. Bir gün yine Bilal radiyallahu anh çölde yatırılıp üzerine taşlar konulmuşken, Ebu Bekir radiyallahu anh, oraya gelir ve Ümeyye'ye şöyle der, Allah'tan korkmuyor musun? Daha ne kadar bu işkencelere devam edeceksin? Ümeyye, onun bu hale gelmesinin sebebi sensin. Bundan dolayı onu senin kurtarman gerekir dedi. Ebu Bekir, evet onu kurtaracağım. Ben de senin dininden olan. Ondan daha güçlü siyah bir köle var. Onu sana vereyim. Ona karşılık olarak Bilal'i alıp özgürlüğüne kavuşturayım.'' dedi. Ümeyye de bu teklifi kabul eder ve Bilal'i Ebu Bekir'in kölesi karşılığında salı verir. İbni Sa'd Allah kullarına farklı farklı nimetler vermiştir. Kimisine mal, kimisine ilim, kimisine cesaret, kimisine ise farklı yetenekler. Herkesin Allah tarafından kendisine verilen bu yetenekleri, İslam ve Müslümanlar için kullanması gerekir. Allah subhanehu ve Teala, Ebubekir'e mal vermişti. O da bunu her zaman İslam ve Müslümanlar için kullanmıştı. Kimi zaman o malla köleleri azat etmiş, kimi zaman cihat ordusunu donatmış, kimi zaman da başka amaçlar uğruna sarf etmiştir. Hiçbir zaman bu malı ben kazandım düşüncesine kapılıp İslam için infak etmekten geri durmadı. O, bu malın Allah tarafından kendisine verildiğinin şuurundaydı. Bu düşünce de olduğu için, nerede Müslümanların paraya ihtiyacı oldu, orada Ebubekir ortaya çıkarak yardımda bulundu. Müslümanlar, bugün de birçok alanda maddiyattan kaynaklı sıkıntılar yaşıyor. Allah'ın kendilerini mal nimetiyle nimetlendirdiği Müslümanların kardeşlerinin sıkıntılarında onların yanında olmaları, onlara destek çıkmaları gerekir. Tabi bugün eziyet gördüğü için azat edilebilecek bir köle yok. Fakat bunun yerine dolduran başka şeyler var. Esir düşen kardeşleri kurtarmak, cihad eden, şehit düşen veya cezaevinde olan Müslümanların ailelerine bakmak, onların ihtiyaçlarını gidermek gibi. Müslümanın diğer Müslüman kardeşinin hem maddi hem de manevi sıkıntılarında yanında olması gerekir. Maddi olarak yardımcı olamasa da en azından dua ederek, teşvik ve teselli ederek manevi olarak yanında olması gerekir. Peygamberimizin malı yoktu, belki Müslümanlara parasal olarak yardımcı olamıyordu. Fakat eziyet gören Müslümanların yanından geçerken sabretmelerini, karşılığında cenneti elde edeceklerini onlara hatırlatarak onları teselli edip teşvik ediyordu. Ebubekir radıyallahu ansa Allah'ın kendisine verdiği mal nimetiyle maddi olarak Müslümanlara yardımcı oluyordu. Ebu Bekir'e an, niye ve ne zaman Sıddık denildi? Ebu Bekir'in an, birçok lakabı vardı. Bunlardan birisi ve en meşhur olanı Sıddık'tır. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, onun için bu lakabı kullanırdı. Resulullah bir gün beraberinde Ebu Bekir, Ömer ve Osman radiyallahu anhum olduğu halde Uhud'a çıkmıştı. Bu esnada da onları salladı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Uhud! Sabit ol! Bil ki senin üstünde bir Rasul, bir Sıddık ve iki de şehit bulunuyor buyurdu. Buhari. Ebu Bekir radıyallahu an İsra ve Miraç olayından sonra Sıddık ismini almıştır. Olay şöyle gerçekleşmiştir. Malik bin Sasa'dan radıyallahu an rivayetle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsra ve Miraç gecesini şöyle anlatmıştır. Ben Kâbe'de hatimde, Ravi belki de Hicr'de demiştir, yatıyordum. Bana Cibril geldi ve Buram'dan buraya kadar, Boğaz Çukur'undan kasığına kadar yararak kalbimi çıkardı. Sonra bana iman dolu bir altın tas getirildi ve kalbim yıkandı. Sonra kalbim içe doldurularak yerine kondu. Sonra bana, katırdan küçük, merkepten büyük, beyaz, ve gözünün gördüğü en uzak yere adımını atan bir hayvan burak getirildi ve ona bindirildim. Cibril beni alıp götürdü. Birinci göğe varınca göğün açılmasını istedi. Kim o? diye soruldu. O da Cibril dedi. Beraberinde kim var denildi. Cibril Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çağrıldı mı? diye soruldu. Cibril evet dedi. Bunun üzerine hoş geldi. Ve ne mutlu bir gelişle geldi denildi. Hemen kapıyı açtı. Birinci göğe girince Adem'le karşılaştım. Cibril bana, bu senin atan Adem'dir. Ona selam ver dedi. Ben de selam verdim. Selamı aldı ve, merhaba Salih oğul ve Salih peygamber dedi. Sonra yükselerek ikinci göğe vardı ve göğün açılmasını istedi. Kim o diye soruldu. O da Cibril dedi. Beraberinde kim var denildi. Cibril, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çağrıldı mı denildi. Cibril evet dedi. Bunun üzerine hoş geldi ve ne mutlu bir gelişle geldi denildi. Hemen kapıyı açtı. İkinci göğe girdiğimizde teyze çocukları Yahya ve İsa ile karşılaştım. Cibril bana, bu Yahya, bu da İsa'dır, onlara selam ver dedi. Ben de selam verdim, selamı aldılar ve bana şöyle dediler. Merhaba Salih kardeş ve Salih peygamber. Sonra Cibril beni üçüncü semaya çıkardı ve içeri girmek için izin istedi. Bu gelen kimdir denildi. Cibril'dir cevabını verdi. Beraberinde kim var denildi. Cibril Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Çağrıldı mı denildi. Cibril evet dedi. Hoş geldi ve ne mutlu bir gelişle geldi denildi. Sonra kapı açıldı. Üçüncü semaya girdiğimde Yusuf'la karşılaştım. Cibril bana dedi ki, ''Bu Yusuf'tur, ona selam ver.'' Ben de selam verdim. Selamı aldı, sonra şöyle dedi, ''Merhaba Salih kardeş ve Salih peygamber.'' Sonra Cibril beni dördüncü semaya çıkardı ve içeri girmek için izin istedi. ''Bu gelen kimdir?'' denildi. Cibril, ''Ben Cibril'im.'' dedi. Beraberinde kim var denildi. Cibril, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Çağrıldı mı denildi. Cibril, evet dedi. Bunun üzerine, hoş geldi ve ne mutlu bir gelişle geldi denildi. Sonra dördüncü sema kapısı açıldı. Dördüncü semaya girdiğim zaman İdris ile karşılaştım. Cibril, bu İdris'tir. Ona selam ver dedi. Ben de selam verdim. Selamı aldı. Sonra şöyle dedi. Merhaba Salih kardeş ve Salih peygamber. Sonra Cibril, beni beşinci semaya çıkardı ve içeri girmek için izin istedi. Ona, bu gelen kimdir denildi. Cibril, ben Cibril'im dedi. Ona, beraberindeki kimdir denildi. Cibril, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona, çağrıldı mı denildi. Cibril, evet dedi. Bunun üzerine, hoş geldi. Ve ne mutlu bir gelişle geldi denildi. Beşinci semaya geçtiğimde Harun vardı. Cibril bana, bu Harun'dur, ona selam ver dedi. Ben de selam verdim. Selamımı aldı. Sonra, merhaba Salih kardeş ve Salih peygamber dedi. Sonra Cibril beni altıncı semaya çıkardı ve içeri girmek için izin istedi. Bu gelen kimdir denildi. Cibril, ben Cibril'im dedi. Ona beraberinde kim var denildi. Cibril, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona çağrıldı mı denildi. Cibril, evet dedi. Hoş geldi ve ne mutlu bir gelişle geldi denildi. Altıncı semaya geçtiğimde Musa ile karşılaştım. Cibril bana dedi ki, bu Musa'dır, ona selam ver. Ben de selam verdim. Selamı aldı ve şöyle dedi. Merhaba Salih kardeş ve salih peygamber. Ben geçince Musa ağladı. Ona niçin ağlıyorsun denildi. O cevap verdi. Ağlıyorum. Çünkü benden sonra gönderilen genç bir peygamberin ümmetinden cennete girecekler, benim ümmetimden cennete gireceklerden çok daha fazladır. Sonra Cibril beni yedinci semaya çıkardı ve içeri girmek için izin istedi. Ona bu gelen kimdir denildi. Cibril ben Cibril'im dedi. Ona, beraberinde kim var denildi. Cibril, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona, o çağrıldı mı denildi. Cibril, evet dedi. Hoş geldi ve ne mutlu bir gelişle geldi denildi. Yedinci semaya geçtiğinde İbrahim'le karşılaştım. Cibril dedi ki, bu senin atan İbrahim'dir. Ona selam ver. Ben de selam verdim. Selamı aldı. Ve şöyle dedi, merhaba salih oğul ve salih peygamber. Sonra ben sidri-i çıkarıldım. Orada sidri ağacının meyvesi, Yemen'deki hecer testileri gibiydi. Cibril bana, burası sidret-i müntehadır dedi. Oradan dört ırmak akıyordu. Bunların ikisi içten ve ikisi de dıştan akmaktaydı. Ben sordum, bunlar nedir ya Cibril? Cibril dedi ki, bu içten akan iki ırmak cennet ırmaklarıdır. Dıştan akan diğer iki ırmak da Nil ve Fırat ırmaklarıdır. Sonra bana beyt-i mamur gösterildi. Yetmiş bin meleğin her gün oraya girdiğini gördüm. Sonra bana bir kap şarap, bir kap süt ve bir kap bal getirildi. Ben sütü aldım. Bunun üzerine Cibril dedi ki, senin ümmetinin üzerinde bulundukları tabiat ve huy budur dedi. Sonra namazlar her gün elli vakit olarak bana farz kılındı. Ben geri döndüm. Musa'ya uğradığımda bana sordu. Sana ne emredildi? Her gün için elli vakit namaz dedim. Senin ümmetin her gün elli vakit namaza güç yetiremez. Vallahi ben senden önce insanları denedim ve İsrail oğullarıyla en ağır şekilde uğraştım. Rabbine dön ve ümmetinin yükünün hafifletilmesini iste, dedi. Ben de geri döndüm ve Allah benden on vakti kaldırdı. Musa'ya döndüm. Bana aynı sözleri tekrarladı. Geri döndüm ve Allah benden on vakit daha kaldırdı. Musa'ya döndüm. Bana aynı sözleri söyledi. Geri döndüm ve Allah benden on vakit daha kaldırdı. Musa'ya döndüm. Bana aynı sözleri söyledi. Geri döndüm ve Allah benden on vakit daha kaldırdı ve her gün için on vakit namazla emredildim. Musa'ya döndüm. Bana aynı sözleri tekrarladı. Geri döndüm ve bana her gün için beş vakit namaz emredildi. Musa'ya döndüm. Sana ne emredildi diye sordu. Her gün beş vakit namaz emredildi dedim. Musa dedi ki, senin ümmetin her gün beş vakit namaza güç yetiremez. Ben senden önce insanları denedim ve İsrail oğullarıyla en ağır şekilde uğraştım. Rabbine dön de ümmetin için hafifletilmesini iste. Dedim ki, ben Rabbimden yüzüm kızarıncaya kadar istedim. Artık razı ve teslim olacağım. Musa'dan ayrılınca bir münadi bana, farzımı kesinleştirdim ve kullarımın yükünü de hafiflettim diye seslendi. Buhari Sabah olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başından geçen bu olayı Kureyşlilere anlatıyor. Bunu anlattıktan sonra müşrikler çok şaşırıyor ve ellerine güzel bir fırsat geçmiş gibi seviniyorlar. Müşrikler inanılması aklen mümkün olmayan bu olayla Müslümanları dinlerinden döndüreceklerine inanarak gidip heyecanla her tarafta bunu anlatıyorlar. Gerçekten de kısmen düşündükleri gibi oluyor. Müslümanların içerisinden bazıları bu olaydan sonra dinlerinden dönüyor. Sonra Ebubekir'in yanına gidip bu durumu ona da anlatıyorlar. Bekliyorlar ki Ebubekir de radıyallahu anh yok artık bu kadar da olmaz desin. Fakat düşündükleri gibi olmuyor. Ebubekir onlara şöyle diyor: Siz bunu gerçekten ondan duydunuz mu? Onlar da evet duyduk diyorlar. Ebubekir'de. de eğer o söylemişse doğru söylemiştir diyor. Müşrikler sen gerçekten onun geceleyin Mescid-i Aksa'ya gittiğine ve sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun dediler. Ebu Bekir, ben onu gökten vahi aldığı konusunda tasdik etmişken bu konuda mı tasdik etmeyeceğim dedi. Hakim. İşte bu tavrından sonra Sıddık diye isimlendirilmiştir. Tabii onun sıdkı sadece bu olayla sınırlı değildir. Sadakati gösteren daha birçok şey yapmıştır. Bu İslam için gösterdiği ilk sıdk göstergesidir. Bu olayda Ebu Bekir'in an gösterdiği tavır gerçekten çok önemlidir. Aklen kabul edilmesi mümkün olmayan bir konuda hiç tereddüt etmeden peygamberimizi tasdik ediyor. Aslında bu Müslümanlar için çok şaşırılacak bir durum değildir. Çünkü Müslümanlar peygamberimize gökten vahiy geldiğine, ölüme, ahirete iman ediyorlardı tamamen gaybi olan bu meselelere iman eden, bu konularda Peygamberimizi tasdik eden Müslümanların, bu olayı kabul etmesi gayet normaldir. Zaten Ebu Bekir radiyallahu da onu söylüyor. Ben ona gökten vahiy geldiği konusunda onu tasdik etmişken, bu olayda mı onu tasdik etmeyeceğim? O söylemişse doğru söylemiştir. Aslında bu olay, imanında sadık olanlarla olmayanları, içi dışı bir olanlarla olmayanları ortaya çıkaran bir olaydı. Allah'a ve peygambere imanında sadık olmayanlar dinlerinden dönerken, sadık olanların imanı arttı. Peki neden Müslümanların içerisinde bu olaydan sonra dönenler oldu? Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Öğrendiği esasları işselleştirmeyen, hem zahiren hem de batinen öğrendiklerini kabul etmeyen insanlar sebat edemezler menfaatleriyle ters düşen şeyler olduğunda veya kafalarına yatmayan bir şeyler olduğunda öğrendikleri esasları eleştirip onları terk ederler. Eğer o kişiler gerçekten Peygamberimizin anlattıklarını kabul etmiş, içlerine sindirmiş olsalardı, bu olayla karşılaştıklarında dönmez Peygamberimizi tasdik ederlerdi. Ondan dolayı öğrendiğimiz itikat, menheç ve benzeri şeyler gerçekten kabul etmiş miyiz, Etmemiş miyiz? Bu konuda kendimizi sorgulamalıyız. Zahiren kabul ettiğimizi zannettiğimiz şeyleri belki de şu an menfaatimize uyduğu için, kafamıza yattığı için kabul etmiş olabiliriz. Yarın öbür gün ucu bize dokunan bir şey olduğunda inandığımızı zannettiğimiz meselelerde sıkıntı yaşayabiliriz. Miraç olayı erken dönemde iman iddiasında olanları ayırdığı gibi günümüzde de benzer hadiseler yaşıyoruz. Allah subhanehu ve Teala itikadi ve menheci konularda Müslümanları imtihan ediyor. İnandığı ve dava edindiği her şeyi pratikte mutlaka karşısına çıkıyor. Bu pratik olaylar sadık olanlarla, sadık olmayanları birbirinden ayırıyor. Gerçekten inanan ve sadık olanlar sebat ederken, yalancılar dökülüyorlar. Aslında bu durum Müslümanlar için rahmettir. Allah'ın sadık olanlara lütfudur. Çünkü Allah subhanehu ve Teala pis ile temizi ayırmadan, yalancıların, sadıkların, sıdkından nemalanmasına müsaade etmez. İsra ve Miraç gibi akidevi konularda sınanıp, Ebu Bekir gibi sadıklar veya dökülenler olduğu gibi, menheci konularda da insanlar sınandılar. Bunun başında da hicret gelir. Mekke'de Müslümanların eğitildiği en hassas konulardan biri, İtaat ve cennetin bedeli olan dünyayı terk, Allah'ın yanında olanlara gönül vermekti. Hicret emri teorik olarak bu kabullerin sınanmasıydı. Ve maalesef, mustazafları ayrı tutarsak, bir kısım insan, mal, kadın, vatan ve akraba bağını hicrete tercih etmişti. Öyle ki, hicret eden Müslümanlar, onlar hakkında tartışınca, Allah subhanehu ve Teala şu ayetleri indirdi. Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah, onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek, eski konumlarına döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Arzu ettiler ki, kendilerinin küfre saptıkları gibi, siz de sapasınız da, beraber olasınız. Bu sebeple onlar, Allah yolunda hicret edinceye kadar işlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı. Nisa Suresi 88-89. ve 89. Ayetler Günümüzde birçok kardeşimizin hevasıyla menheci kararlar karşılaşınca, sadakat üzere kalamadığını görüyoruz. Size itaati, sabrı öğreten insanların, İslam cemaatiyle küçük bir sorun yaşadıklarında, bana zulmedildi diyerek bayrak kaldırması olaylarına rastlıyoruz. İslam tarihinde de benzeri görülen bu vakalar, sahiplerinin sıdk ahlakından uzak olduğunu gösterir. İnsanlara düzen, disiplin, adab dersi veren insanların, günün birinde konumlarının değişmesi nedeniyle, aynı şeyleri kendilerinden başkaları için istendiğinde, bu durumu, aşırılık ve gereksiz saygı olarak isimlendirmeleri gibi, insanlara fedakarlık ve adanmışlık dersi yapanların, ticarete atıldıklarında tüm İslami çalışmaları safsaklamaları gibi, insanları tevhide ve cihada davet edenlerin, kendi çocukları insanları davet ettikleri şeyleri yaptığında, dünyayı ayağa kaldırmaları gibi. Ki bunun misalleri çokça yaşanıyor. Bir zamanlar gençleri cihada davet edip, bu yolu insanlara açanlar, kendi çocukları yola koyulduğunda, benzerine az rastlanır bir tepkiyle Müslümanların başını ağrıtıyorlar. Hareket tarihinde en çok karşılaştığımız sorun, insanların değerleri konusunda sadakatsizliğidir. Kendi nefisleriyle, değer olduğuna inandıkları şeyler çakıştığında, hiçbir değer tanımayan, bayraklaştırdığı değerleri ayaklar altına alabilen insanlara şahit oluyoruz. Özellikle konum değişikliğinde bu tarz hadiselere sıkça rastlıyoruz. Başkalarını kontrol edip, insanlara düzen ve disiplin sağlayanların konumları değişip de, kontrol edilen durumuna düştüklerinde, yücelttikleri şahsiyetleri en ağır ifadelerle itham ettikleri, insanları davet ettikleri menheci esasları en ağır ifadelerle eleştirdikleri ve dün ak dediklerine, bugün kara dediklerine rastlıyoruz. Bu tarz örnekler yaşanıyor, yaşanacak da. İtikadi ve ameli konularda Allah'ın insanları kabulleriyle sınaması, sınav sonucunda Ebu Bekir misali sadıkların sebatı, dökülenler misali yalancıların olacağı Allah'ın değişmez sünnetidir. Rabbim bizi zahiri ve batını bir olan sadık kişilerden kılsın. Allahümme, ve Amin. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 30. sayısında yayınlanmıştır.